BP tarafından yaratılan Meksika körfez felaketinde petrole bulanmış pelikanların kurtarılması amacıyla bölgede 4 özel klinik kuruldu. Dev klima cihazları pelikanların getirildiği eski uçak hangarına durmaksızın sıcak hava üflüyor. İçerideki sıcaklık 35-40 dereceyi buluyor. Sıcak hava kuşu olan pelikanların kendilerini doğal ortamlarındaymış gibi hissetmesi için hangardaki sıcaklığın yüksek kalmasına özen gösteriliyor. Uzmanlar pelikanların gagalarını ve boyunlarını petrolden arındırmaya çalışıyor. Kliniğe şu ana kadar 600 kuş getirilmiş, 300 de petrolden tamamen temizlenmiş. Rebecca Dan buradaki pelikanların en az %80'inin hayatta kalabileceğini söylüyor. Hayvanları Koruma Derneği üyesi David Mitzekiewski ise biraz daha kar karamsar. Mitzekiewski dışarıda belki de hiçbir zaman ulaşamayacağımız çok sayıda kuş var diyor. Petrole bulanmış kahverengi bir pelikan Meksika körfezinde yaşanan çevre felaketinin sembolü haline geldi. Dernek üyeleri bunun tatsız bir ironi olduğu görüşünde aslında Louisiana eyaletinin sembolü olan kahverengi pelikanlar çok değil. 6 ay önce soyu tükenmekte olan hayvanlar listesinden çıkarılmıştı. Şimdi yeniden girmeye aday. İsveç'in Malmö şehrinde bisiklet önemli bir ulaşım aracı. Uzmanlar Sakarya'nın da Malmö gibi bisiklete uygun bir altyapısı olduğunu söylüyor. Türkiye Sürdürülebilir Ulaşım Merkezi dünyaca tanınmış uzmanların görüşlerini almak için harekete geçti. Bisiklet altyapısının oluşturulması için Hollanda'da kurulu olan Interface for Cycling adlı STK'dan Tom Godefroy Sakarya'yı ziyaret etti. İlk bisiklet yolunun 3 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Bir yıl sonunda ise en az 2-3 bisiklet güzergahı tamamlanmış olacak. Bisiklet yolları projesi dahilinde bir sene boyunca bisiklet kullanımına teşvik için çeşitli kampanyalar düzenlenecek. Umarız bu da yapılıp atıl kalmış bisiklet yolları projelerine dönüşmez. Bunun bir altyapı projesinden çok sosyal bir proje olduğu gözden kaçırılmaz. İzmir'in Foça ilçesi 1. Mersinati koyu sahilinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir karetta karetta türü deniz kaplumbağası ölüsü bulundu. Son bir haftada 3 kareta karetanın ölü bulunması dikkat çekti. Kıyı sahiline vuran ölü karete karetayı Foça Belediyesi Kıyı Koruma Biriminde görevli memurlar karaya çıkardılar. Yetkililer tarafından yapılan ilk incelemede kaplumbağanın birkaç gün önce öldüğü belirlenirken deniz kaplumbağasının ağzında olta takımı ve boyun kısmına dolanmış balıkçı misinaları görüldü. Çevre sakinleriyle birlikte bölgede bulunan yerli ve yabancı turistler ve vatandaşlar üst üste görülen kareta kareta ölümleri hakkında yetkililerin araştırma yapması gerektiğini söyledi. Bu tip olayları engellemek için bir an önce kıyılarımızda artık deniz rezervleri ilan etmemiz gerekiyor. Küresel iklim değişikliği bütün insanlığı tehdit ediyor. Kamuoyu araştırma şirketi Sinovat, 18 ülkede toplam 13 bin kişiyle yaptığı anketin sonuçları küresel iklim değişikliği bilincinin yerleşmesinde medyanın oynayabileceği rolün konu edildiği Bondaki Küresel Medya Forumunda açıklandı. Şirketin medya ile ilişkiler sorumlusu Steve Garton elde ettikleri en önemli sonuçlardan birinin de iklim değişikliğinden duyulan endişenin güncelliğinin koruması olduğunu dile getirdi. Garton'a göre ankete katılanların yaklaşık üçte biri iklim değişikliğinden ve yol açabileceği gelişmelerden büyük endişe duyduyor. Daha az endişe duyanları da ilave ettiğimizde iklim değişikliğini endişeyle karşılayanların oranı %50'yi geçiyor. Araştırmada akıl karıştıran sonuçlar da çıkıyor. İklim değişikliğinin geniş bir kitle tarafından algılandığını ama canım o kadar da büyütmeyin diyenlerin de arttığı görülüyor. Ki bu iyi bir haber değil. Çünkü iklim değişikliği önümüzdeki geleceğimizi belirleyecek en önemli tehdit. Okyanusların en ücra köşelerindeki ispermeçet balinalarının vücutlarında bile yüksek seviyede zehirli ağır metal biriktiği saptandı. Amerikalı bilim adamlarına göre bu bulgu sadece deniz hayatı açısından değil... Beslenmeleri deniz canlılarına dayalı milyonlarca insan için de alarm verici bir durum. Yayınlanan bir yeni raporda son 5 yılda bin kadar balinadan alınan doku örneklerinde yüksek seviyede kadmiyum, alüminyum, gümüş, civa, titanyum, krom ve kurşuna rastlandı. Raporu hazırlayan çevre örgütü Okyanus İttifakı'nın kurucusu ve başkanı biyolog Roger Payne araştırmada kalıcı organik kirleticiler olarak adlandırılan kimyasalların ölçümünü yapmak için yola çıkıldığını Metalleri daha sonra incelemeyi düşündüklerini ancak sonuçları görünce şoke olduklarını anlattı. Pine gıda zincirinin en tepesinde yer alan balinaların vücutlarının kirliliği emdiğini ve kirliliğin ana balinadan bebeğe geçerek gelecek nesilleri de zehirlediğini söyledi. Toksiklerden arınmış, yeşil ve barış dolu bir dünya için sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği